بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضلل ومن يطلل فلا هادية لك أشهد أن لا إله إلا الله واحتهو لا شريك لك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم السلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بينا. بينا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق كلام الله وخير الهدي Heddi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Allah razı olsun, aleyküm Ve şərral umuri muhtesatuhə ve kulla muhtesatin bid'a ve kulla bid'atin dalâle ve kulla dalâletin fîl ve ba'du muhterem kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi <gülüyor> ve berekâtuhu. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzəriniz olsun. Kardeşlerim imanın şubeleri dersimizin 7 şubesine ulaştık bu şubede günahların tövbe ile giderilmes ile alakalı Çünkü insan olduğu hakikaten labiriine karşıdan kör Rabbisine karşı günahkar bir varlık ama her ne zaman kendisine bağışlayan kendisine merhamet eden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 Görünen kadarıyla cennetliklerin amelini işler işler. Sonra diyor cennetle kendi arasında bir arş, bir karış e, yer kaldığı zaman cehennemliklerin amelini işler de cehenneme hatır verir diyor. Aynı şekilde bir ek bir kinse cehennemliklerin amelini işler cennet, cehennemle kendi arasında bir karış kaldığı zaman cennetliklerin amelini işler de cennete geri verir diyor. Allah bilir, biz bilmeyiz.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 Öyleyse sen ne yaparsan yap yani bu şuurda olduğun müddetçe ben günah işlediğim zaman Allah beni bağışlar ben dua ettiğimde o benim duana icabet eder tövbe ettiğimde o benim tövbemi kabul eder şuurunda bilincinde olduğu müddetçe ona ne yaparsan yapsın ben onu aldırmam diyor. Hatta öyle ki ey, ey Ademoğlu, Ademoğlu eğer senin günahların ta göğe kadar ulaşsa ben seni bir o kadar mağfiretle karşılarım diyor ve ey adam oğlu sen yine yer dolusu günahlarla gelsen hatalarla gelsen sonra da benimle hiçbir şirk koşmadığın halde karşılasan karşıma çıksan ve yine ben seni bir o kadar mağfiretle karşılarım diyor Allah azze ve celle. Ve yine buyurur ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam et-taibu minez-zenbi kemenna zenbehu. Herhalde bunu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 Allah Azze ve Celle'ye tövbe edenlerdir diyor. Allah Resulü Aslan'a, Allah Azze ve Celle bizlere güzelce tövbe etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim Allah. Allah Resulü haber veriyor, diyor ki, İsrail İsrailoğullarından iki tane kimse vardı. İki kardeş kimse. Bir tanesi sürekli günah işler, öbürü ise ibadetlerde çalışıp dururdu diyor.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 O yüzden bir kimse hakikaten bu hadiste anlatıldığı gibi yani istemeyerek yapılan bir günah, istemeyerek yapılan bir hata ama kul buna rağmen Ya Rabbi ben bir günah işlerim beni bağışla diyerek halisane şekilde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye yöneliyor, Celle yöneliyor ve kalpleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle kulum kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi ben de onu bağışladım buyuruyor. Allah Azze Azze ve Celle. Evet, burada kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize Allah Azze ve Celle'ye nasıl istiğfarda bulunacağımızı öğretiyor. Ve bu duaya da seyyidül istiğfar deniyor. Yani istiğfarın efendisi manasında yani Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunabilecek en güzel kelimeleri var.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 Ve ana ala ahdike wa wa'dike mastata'tu. Aeuzü bike min şerr ma sanaat. Ebuu leke bi ni'metike aley ve ebuu bi zenbi faghfirli fe la yaghfiru zunuba illa Dür ki Allahım sen benim Rabbimsin. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur. Ben senin kulunum. Ben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 Ve yine istiğfar günahları temizlemek için. Ve yine Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmek, tevhid bu günahları, hataları silen en büyük kefaretlerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle hepimize hakkıyla tövbe eden kulağından eylesin ki Allah Resulü Selam'ın dediği gibi hepimiz hatalıyız, hepimiz günahkarız.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 İnsan bunları yaparsa imanı ziyadeleşir, kamil olur. Her kim bunlardan eksiltirse imanı o derece ne yapar? eksidir Ve kurban meselesiyle alakalı kardeşlerim İslam'da kesilen 3 çeşit kurban var. Birincisi Hedi, ikincisi Uluhiye, üçüncüsü Akıyka. Hedi hacda kesilen kurban. Udhiye dediğimiz şeyde kurban bayramında bizlerin yani hacda olmayan insanların kestiği kurban. Akıyka'da biliyorsunuz çocuk doğduğu zaman ki Akıyka'ya rehil olarak doğduğu Allah Resulü Selam kesilen kurbanın ismi de neymiş? Akıyka. Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Kevser Suresi'nde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyuruyor. Allah Allah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 ...hayvanlardan, kendilerine rızık olan verdiği şeyler üzerine Allah ismini zikretmeleri için her ümmete kurban ibadeti koyduk. Zira ilahınız tek bir ilahtır. Bu itibarda, itibarla ona teslim olun ey Muhammed o huşur diyenleri müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene karşı sabırlıdırlar, namazı kınarlar...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 Kurban bayramında Hacda olmayanların kendi memleketlerinde kestiği kurbandı. Bir de üçüncüsü vardır. Nedir? Hakika kurbanı. Evet maalesef birçok insanın dikkat etmediği bir kurban kardeşlerim Hakika. Hadisleri biraz sonra inşallah zikredeceğiz. Nesb ibn-i Malik radıyallahu anhu'nun rivayetinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisi alalı alacalı iki kurban e, kesti diyor. Ve ben gördüm ayağını kurbanı keserken e, o koçun o e, boynunu yan tarafına ayağını koydu ki kaymanı ne yapsın daha güzel kesebilsin. O şekilde Allah Resulü selam Allah'ın adını aldı. Bismillah dedi. Ardından da Allahu Ekber diyerek ne yaptı?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 Allahu nedir? Bunun en azıdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği sözde Bismillah, Allahümme takabbel min Muhammed ve âli Muhammed ve min ummeti Muhammed. Allah Bismillah diyor. Allah'ın bunu Muhammed'den, Muhammed'in ailesinden ve Muhammed'in ümmetinden kabul et diyerek Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapmıştır? Kurbanını kesmiştir. Ve yine Dara' radıyallahu anh'u anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz kıldıktan sonra bayram hutbesi verdi diyor. Sonra her kim bizim namazımı kılmışsa, bizim kurbanımızı kesmişse fıkf, e, ne yapmıştır? Bu nüsuke, bu ibadete isabet etmiştir. Her kim de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 Bir kimsenin kurbanını kesebilmesi için şart nedir? Bayram namazını kılması. Yani tıpkı namazın şartı nedir? Abdest. Abdest en şeyinden. Abdestsiz namaz olmadığı gibi kurban bayram namazı kılmayanında kurbanı geçerli değildir kardeşim. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam'un kurbanların sıhatiyle alakalı nasıl olacağına dair rivayetinde onların tek gözlü olmaması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 Topal olmayacak, kör olmayacak, hasta olmayacak, aşırı yani kemikleri sayılacak şekilde Olmuyor. zayıf olmayacak. Bu dört şart, hadiste gelen şartlar arasında kardeşlerim. Evet, yine kurban keserken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah azze ve diyor her şeyde ihsanı iyiliği erkek ediyor. Öldürdüğünüz zaman keserken güzelce kesin hayvanınızı ve keseceğiniz aletin bıçağında çok keskin olmasına dikkat edin ki hayvana eziyet etmeyin buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Kardeşlerim, akıkayla alakalı meselelere baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu emretmiş ve insanlara da buna teşvik etmiştir. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... Erkek için iki tane kurbanın, kız için ise bir tane kurbanın yeterli olacağını bildirmiştir. Bunun da hükmü nedir? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her doğan çocuk akıkaya rehin olarak doğar. O yüzden e, onun için 7 gün kurban kesilir, yine 7 gün saçı tıraş edilir ve o 7 gün ne yapılır? Adı, ismi koyulur buyurur.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 Yani çocuğun biliyorsunuz yeni doğan çocuğun gecesi gündüzü belli olmaz. Ağlaması, sancısı bitmez. akika kesildiği zaman inanın kardeşlerim çocukta, o bebekte, yavruda gözle görülür bir şekilde rahatlamanın olduğunu ben gözlemledim. Tabi en iyisini bilen Allah'tır. Tabi tecrübesi olan varsa olan kardeşlerim varsa onu da inşallah paylaşabiliriz kardeşlerim. Evet. 49. şube ile açıklayalım kardeşlerim. Kısa bir konu. Çünkü ilerideki 50. şube uzun bir konu olduğu için tek terslik bir konu. 49. şubemiz de e, emir sahiplerine itaat etmekle alakalı. Çünkü Allah Azze ve Ceym Nisa suresi 59. ayet-i kerimesinde Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de buyuruyoruz. Şimdi burada emir sahiplerinden kastın alimler, Alim e, buradaki emir sahiplerinden kastın alimler olduğunu söylemişler. Bir kısmı da işte bir seviyeye, bir savaşa, orduya çıkıldığı zaman ordu komutanı olduğu da söylenmiştir. Konuyla alakalı biliyorsunuz meşhur bir kıssa var sahabe zamanında. Sahabeler bir seviyeye, bir sahabenin komutanlığı altında... Sefere çıkıyorlar. Artık komutanın kızmasıyla mıdır yoksa şakacı biri olmasıyla mıdır Allahu u Alem bir ateş yakılmasını emin ediyor komutan. Sonra da sahabelere o küçük orduya katılan insanlara bu ateşe atlayın diyor. Şimdi insanlar ona itaati, itaat edilmesi gerektiğini biliyorlar. Kimisi atlamak istiyor. Kimisi de diyor ki biz zaten İslam'ı ateşten kurtulmak için girmedik mi diyorlar. Daha sonra Medine'ye döndüklerinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı olayı aktarıyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam eğer o ateşe girmiş olsaydınız bir daha ne yapamazdınız? Çıkamazdınız buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki bu olay kardeşlerim e, emir olan insanlara... İtaatin nedir? Bir çizgisini çiziyor. Belirli bir çizgiler içerisinde olduğunu gösteriyor. İtaat nedir? Malustadır. Yani başınızdaki insan, komutan veya emir, herkese kimse size Allah'a ve Resul Resulü Aleyhisselam'a itaati emrettiği müddetçe siz de ona itaat etmeye nedir? Üzerinize fazil etmek zorundasınız. Ama size masiyeti emrediyorsa Allah ve Resulü Aleyhisselam'a karşı gelmenizi kötülüğü emrediyorsan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 Aleyhissalatü Vesselam. Bu hadisi yaz, cevap ver. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Ebu Zer'e diyor ki, Ey Ebu Zer, işit, itaat et, habeşli bir kölebin olsa. Buyurur, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Diyir ki, işitmek ve itaat etmek, e, emir sahipleri bir, e, yani emre, Müslüman bir emir sahibine,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 aleyhissalatü vesselam. Yine buyurur ki, la ta'ata fī ma'asiyetin, masiyette itaat yoktur buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, inname ta'at fīl maruf, çünkü itaat etmek ancak ve ancak o maruftadır, iyiliktedir, güzelliktedir. Ve ne sahabe diyor ki, İbn-i Amar radiyallahu anhuma, bizden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı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 Masum olan da Allah'ın masum kıldığıdır. Son masum insan da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenlerini sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere alınır. Nasıb eyle, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru yarabbi. Son nefeste imanlı vermiyi hepimize nasıb eyle yarabbi. Sıbhaneke Allahümdü ve hamdik. İnşadu en la ilahe illa entes təgfirüqü və tûbilek. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.